Elhamdülillah Şimdi bir arkadaş e, Soru yazmış Kadın çalışabilir mi? Yani çalışsa Onun şartları ölçüleri nedir? Arkadaşlar kadın çalışabilir Bir mahsuru yoktur Bunu İslamiyet cevaz vermiş Bunun da örnekleri var Sahaba zamanında, Resulullah zamanında e, e, Kadın e, mesela ee, Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem e, sahabe kadınlar e, bazı işlere katılırdılar. O ne gibi? Mesela e, e, içinde biçinde inşaat yapmakta, kendi evlerini yapmakta yok, başkalarının yanında çalışmakta. E, e, unu, un, e, buğday getirmekte e, başında taşırdılar. Mesela kadınlar, hatta Resulullah gelmiş e, salam vermiş bazı kadınlar geçerken e, vesaire kadının çalışmasında bir mahsur yoktur. Bura kadar bir sorun yoktur. Ama sorunlar da başlar. Bunun şartları nedir? Bunun şartları nedir? Şartları bunun kadın ihtilat karışıklıktan uzak olması lazım. Fitneye sebep olmaması lazım. Bir de hicabını muhteşem bir şekilde şer'in e, çizdiği bir şekilde ne yapması lazım hijabını e, uygulaması lazım kadın bu şerte çalışmayı temçin ettidir, bir masul yoktur çalışabilir yani şimdi bu şartlar öyle kolay değil arkadaşlar şartlar şu ne diyor Allah Teala kadın önce erçeklen bir önce erçeklen katılmayacak yani ihtilat olmayacak İhtilat nedir bir yerde çalışacaksın o yerde erçek olmayacak Erçek olmayacak ne demektir? Yani sen erçekten hiçbir surette muhatap olmayacaksın. Mesela bugün de kadınlarımız konfonsyonda çalışıyor. Tümü kadın olacak. Yönetici de kadın olacak. Bunda bir mahsur var mı? Hayır yoktur. Eve gelip giderken fitneye sevap olmuyorsa, ha? Orada e, müdürü Erçek ise fitneye sebep olmuyorsa Yani o müdür ilgilenmiyor kadınlardan Oralarında bir vasıta var bunlar da bir mahsur yoktur Ama bu fitnelerin Biri mevcudu ise caiz değil Yani hiçbir şekilde Erçek ile kadın Bir araya gelmeyecek Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçık hükmünü vermiş Diyor ki Bir kadından bir erçek bir araya geldi ister evliyaullah Olsular fark etmez üçüncüleri şeytandır. O kadar basit. Bu mesele bitmiştir. Noktasını koyduk mu koyduk. İkincisi kadın çalıştığı çalıştığı çalıştığı yerde yan o çalıştığı yere giderken ister sadece kadınlar da olsa mükemmel bir şekilde yolda gelir giderken hicabına riayet etmesi lazım. Hicabı nedir? Hicabı Örtünsün bütün yerlerini, öyle örtünsün ki, ki pardosulardan ben bahsetmiyorum arkadaşlar. Bugündeki kadınlarımız maalesef cirdigı cimden bahsetmiyorum. Bunlar mankenler girimidir. Bu mankenlerin giriminden bahsetmiyorum. şart budur. şart budur. Çekici renk girmesin. İçi, hat vücudunun çizgilerini belli etmesin. Kadın var hat vücudunun çizgilerini Belli etmiyor öyle bir renk ki Her çeşit dönüp gözünün önü, yüzüne bakıyor Ne yapacak Koyu renkler daha tercihlidir İçi hat vücudunu Ne yapsın hiçbir suratta Şey yapmasın bilintirmesin Bugün de maalesef ben istemiyorum Ağzımalıyım buradan e, Bazı şeyleri Kadınlarımız kendi aynada Kendilerine baksalar nereleri görünüyor En hassas noktaların Ölçüleri bile görünüyor bir de bu bayanlara, bu bizim bacılarımızı, nem mesul olan ercekler, çiğ Müslümandılar, biz Müslümanız diyoruz, köşklerini görüyorlar, hanımlarını evden çıkmadan önce boylarına bir baksılar. Ondan sonra karar versinler. İşte bu da nedir? Bu da cihim şertidir. Cim şerti şerddir. Eğer bu sıfatlar bulunuyorsa kadının bir mahsuru yoktur, çalışabilir. Bir de üçüncü şart alimler diyorlar ki toplumda fitne olma, olmamak şartıyla. Toplumda fitne olmamak şartıyla. Fitne nedir? Yani insanlar takvalıdır. Bir kadın bir erçege bile takılsa o erçek kadına diyecek Allah'tan kork. O nedir? Fitnesiz toplumdur. Ama bir toplumda fitne olsa bir kadın ne kadar takvalı olsa bir insin bir insan şeytan insi olabilir mi ona? Olabilir. Bugün de hepimiz biliyoruz bunu. Hatta bunun felsefesini yazmışlar. Kimler? Şeytanın telebeleri. Bu var şairler, sevci, aşık. Kitabını yazanlar. Diyorlar bir kadın psikolojisinde var. O kadını seviyorsan mesela o kadına takıldın. istiyorsun seninle ilişki kursun. O kadın sana bakmıyor. Hiç kale de almıyor. Diyorlar bir zaman bir cünde de gel onun karşısına, gün de geç ona böyle bir şey deme. Ben seni görsün. Dikkatini çek. Gün de gün de de bir hafta, iki hafta sonra artık başlar bir sana sana bakmaya. Ondan sonra başlar sana bilmem ne. Ondan sonra alışır. Hareketler, meşetler. Ondan sonra ne olur? Bir ay çay fitneye düşer. En baba iyi kızın kadını olsa bile. İnsan yapmış bunu, Allah Teala yapmış bunu. Böyle haber de verir. Kadının nefsiz zayıftır. Ondan dolayı bu fitne toplumu olmaması şartlığıyla kadın ne yapabilir, çalışabilir. Bugün de var mı fitne? Bugün de fitnenin kralı var. Maalesef. Burada ben bu meseleyi bitiriyorum. Sadece bizim bacılarımıza bir şey hatırlatıyorum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde "Ey Müslümanlar" diyor. "Ey beyler, kocalar, babalar, kadınlarınızı, kızlarınızı camiye gitmekten yasaklamayın. Yani bir kadın dese ben gidip beş vakit camide namaz konuyum. Benim hakkım yoktur. Ne hanımımı, ne kızımı, ne anamı camiye gitmekten yasaklayayım. Yoktur hakkım. Çünkü Resulullah buna izin vermiş. Ama Resulullah ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer e, o kadın evde kılması camiden kılmasından daha nedir? Hayırlidir. Evde kılması camiden kılmasından daha hayırlidir. Şimdi hayri gösteriyor sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul eşraful halk arhamul halk rahmeten lil alemin gönderilmiş. Ey bacım Evin, camiye gidebilirsin ama evinde kılmak daha ecirlidir sen camiye niye gidiyorsun ecir almak için al işte senin evinde kılmak daha ecirlidir anlatabildim mi ondan sonra ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde kılmak değil odasında kılmak özel odasında kılmak daha ecirlidir bu nedir bu şudur yani sen evinde kıldın salonda kıldın Hani bir misafir yabancı gelebilir senin namaz halinde görür Teşettürlüsün de bile olabilir. Amcanın oğlu gelir dayının oğlu gelir Çibular seni mahrem diler Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor Odasında özel odasında Kılmak evinden daha hayırlıdır Bunda biraz esfik etmemiz lazım Özel odana kim girebilir Misafir gelebilirse alın ama Misafir hemen gelip senin özel odana girebilir mi İmkanı yoktur bu hiç olmaz Özel odana girse senin baban Kapıyı çalarak girer onun için daha hayırlidir. Bak Allah Teala kadını bir şeyde tutmuş. El bebek gül bebek. Yani tabir caiz ise bizi gözde tutmuş kadın. Kadın bizim için en önemli, en mukaddes meseledir. Çünkü Allah Teala kadını bir ara erçeksin için fitne yaratmış. Fitne yaratmış için ne yapmış? Bütün önlemleri almıştır. Ondan dolayı Kadın İslamiyet'te evin neyidir? Kralıdır. Kraliçesidir yani. Evin kraliçesidir. Hatta bir şey var. Ee, e, anlatıyorlar. İncil Taran'ın kraliçesi ne yapar? İncil Taran'ın kraliçesi e, hiç kimse onunla görüşemez. Muhatap olamaz onunla. İlle belli insanlar var gidip onunla görüşür bu kanundur. Neden? O kraliçedir onunla ile her şey görüşemez. Belli insanlara görüşmeni götürürsün, onlar giderler kraliçeyi nakil yaparlar. Bunu kanunları budur. Şimdi bir İngiliz soruyor bir bizim bir Müslüman davetçiden Diyor ki sizde niye Müslümanlar kadınları bu kadar kapalı, kapalı tutuyorsunuz? Ee, kimse görüşemiyor onlarla. İlla ki mahram olsun. illa ki e Kapalı olsun filan Diyor ki bizim hanımlarımız Sizin kraliçe gibidir Sizin kraliçeyle nasıl her çeşit şey görüşemiyorsa Bizim hanımlarımız da kraliçedir Siz hanımlarınızı normal hanımlarınızı sokaklara salmışsınız Bizim hayır Her hanım kendi evinde kendi toplumunda bir kraliçedir Ve bil fiil öyledir Hanımlarımızdan başka var Biz ne için yaşıyoruz Allah Teala'dan sonra insan ailesi hanımı, gönlümün inan hoştur. Hanım nedir? Hanım benim anlamdır. Benim bacımdır. Benim teyzemdir, halamdır. Benim kızımdır. Toplumun yarısı hanımdır. O bir yarısını da hanımlar doğuruyor. Onun için böyle hanım ne olur? El bebek, gül bebek tutulur. Niye hanım gitsin, çalışsın, yorgun gelsin, evine de baksın? Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Yazık olur hanımı. Hem dışarıda çalış, hem evinde çalış, hem gece çalış. Olur mu böyle bir şey? Yorgunluktur. Hanımı cül bebek, el bebek tutacağız. Biz gidip çalışırız, parayı kazarız. Sen evde kraliçe gibi otur. Bezen, süslen. Ha? Evine bak. Arkadaşlarınla git otur. Söhbet yap. Dersine, derslere katıl. Oku. Sen kraliçesin. Kendi evinde kraliçesin. Kraliçe de kendi çocuğuna bakar. Biz demiyoruz dışarıdan getir insanların çocuğuna bak. Kendi ciğerine bakıyorsun. Kendi ciğeri için, agan için yemek yapıyorsun, evi temizliyorsun. Bunu bir kraliçe de yapar. Seve seve yapar. Onun için kadınlar bizim el bebek gül bebeğimiz, gözümüzün nürü başımızın tacıdır. Biz bırakmazız her dışarıda, her kurt onları ısırsın. Çünkü kadın çıksa dışarıya Aç köpekler nasıl etin etrafına saldırır? E kadınların tarafına böyle saldırırlar alimler diyorlar. Onun için biz kadınlarımızı sevdiğimiz için dışarıya salmıyoruz. Bunu Allah'ın emri, Resulullah'ın uygulamasıyla diyoruz. Evet. Velhamdülillahi rabbil alamin.